Türkçe Masalları Davulcu Evvel zaman içinde uzaktaki bir gölün kıyısında bir davulcu yıldızlı gecenin tadını çıkarmak için dolaşıyormuş. Gölün kenarına geldiğinde daha önce hiç görmediği kadar güzel birkaç parça kumaş bulmuş. Etrafta kimse olmadığını görünce bir parça kumaşı almış ve cebine koymuş. Bununla kendine güzel bir yastık yapabilirmiş. O gece kulübesinde uyurken kapının çalındığını duymuş. Aa, bu saatte kim olabilir? Sen de kimsin ve bu saatte buraya neden geldin? Ben bir prensesim ve cadının büyüsü altındayım. Cadı beni Camdağı'nın zirvesine hapsetti. Buraya göle girmek için gelmiştim. Ama senin aldığın kumaş parçası olmadan geri uçamıyorum. Ah, Gerçekten çok üzgünüm. Etrafta kimse olmadığını görünce onu aldım. Rica etsem geri verir misin? Tabii ki. Ama çok umutsuz görünüyorsun. Seni kurtarmanın bir yolu var mı acaba? Beni kurtarmak için Cam zirvesine gelmelisin. Oraya geldiğinde büyünün büyük çoğunu bozulacak. Ondan sonra kendimi kurtarabilirim. Ama Cam Dağı'na ulaşman imkansız gibi bir şey. Ha, imkansız sadece denemek istemeyenler içindir. Bana Cam Dağı nerede onu söyle prenses. Cam içi devlerle dolu olan karanlık ormanın binlerce kilometre ötesinde yer alıyor. Şimdi gitmeliyim ve başka bir şey anlatamam. Davulcu hiçbir şeyden korkmayan cesur biriymiş. Böylece karanlık ormana doğru yola çıkmış. Oraya ulaştığında davulunu öyle güçlü çalmış ki tüm orman ses yüzünden sallanıyor gibi olmuş. Devler sesi duymuş. Kim ormanımda huzuru bozma cüretini gösteriyor? O benim, davulcu. Gelip benimle yüzleşme riskini göze almalısın. Seni zavallı küçük adam, sen bizden korkuyor musun? Yalnız olsaydım sizden korkardım. Ama bu davulla tüm halkıma şimdi sizi bulduğumu haber verebilirim. Senin gibi küçük insanlar biz devlere de ne yapabilir ki? <gülüyor> Binlercesini ayaklarımız altında ezebiliriz. Bizi hafife almayın. Biz insanlar düşünürüz. Ormanda ağaçların arkasına saklanırız ve bizi yok etmeye kalktığınızda... Siz kendi ormanınızı da yok edersiniz. Yorulduğunuzda ve ormanınız kalmadığındaysa size ateşle saldırırız. Sence insanlar bize bunu yapabilir mi? Dinle. Bunu yapmasalardı bizi bulması için bu adamı yalnız başına göndermezlerdi değil mi? Peki şimdi ne yapıyoruz? Yapılabilecek tek bir şey var. Halkıma geri dönmelerini ve sizi rahat bırakmalarını söyleyebilirim. Ama benim için bir şey yapmanız lazım. Söylediğin her şeyi yapacağız. Yeter ki bize ateşle saldırmayın. Peki öyleyse beni Cam zirvesine götürmeniz gerekiyor. Vekalım seni göz açıp kapayana dek Koreya götürebiliriz. Ne? Adamlarına gelmemelerini söyle. Aa, O mu? Tabii ki. Davulcu yine davulunu çalmaya başlamış. Ve devler halkına geri dönmelerini söylediğini sanmışlar. Dev davulcuyu avcuna almış. Ve bir devin avcundan diğer devin avcuna geçmiş. Her devin avcundan diğerine de kilometrelerce yol alıyormuş. Davulcu kısa süre sonra cam dağının... ...zirvesine ulaşmış. Teşekkür ederim devler. Rica ederiz. Sadece halkına bize saldırmamasını söyle. Bu konuda endişelenmenize hiç gerek yok. Sizi bir daha asla rahatsız etmeyeceğiz. Devler rahatlamış ve uzaklaşmışlar. Zirveye ulaştığında hiç kimseyi görememiş. Bir tane küçük kulübe varmış. Kapıyı çalmış. Ve üçüncü çalışında kapıyı bir cadı açmış. Oh, bu dağın zirvesine nasıl ulaştın? Birinin buraya gelmesi imkansızdır. İmkansız sadece denemek istemeyenler içindir. Bir yolcu burada yiyecek ve barınak bulabilir mi acaba? Evet Bulabilirsin. Ama bunun için bana iki gün boyunca çalışmak zorundasın. Benden istediğin her şeyi yaparım. O zaman gördüğün şu küçük öle git. Ve bununla o gölde gördüğün bütün suyu boşalt. Bunu ilk yıldız gökyüzünde belirene dek yapman gerekiyor. Tabii imkansız olduğunu düşünüyorsan... İmkansız sadece denemek istemeyenler içindir. Bu tuhaf görevin farklı ve cadılıkla alakalı bir tarafı olmalı. Yoksa cadı beni öldürebilirdi. Belki de gölü bununla boşaltmanın bir yolu vardır. Davulcu çamaşır sepetiyle göle gitmiş ve suyu boşaltmaya başlamış. Ama her seferinde birkaç damla boşaltabiliyormuş ve gölü zamanında boşaltabilmesine imkan yokmuş. Öğlen olduğunda çok yorulmuş. O sırada prenses elinde yiyecek sepetiyle evden çıkmış. Yemeğini yerken onunla konuşmuş. Merak etme, gölü büyüyle boşaltacağım. Sen buraya uza ve uyu. Prenses parmağındaki yüzüğü çevirmiş ve o anda göl kurumuş. Cadı gece göle bakmaya geldiğinde şaşkına dönmüş. Bunu nasıl yapabildin? İşte bu imkansız. İmkansız sadece denemek istemeyenler içindir. Peki öyleyse. Şimdi sana bir görev daha vereceğim. Yarın... Gecenin ilk yıldızı belirene dek bu ormandan bana her biri yüz çiçekten oluşan bin tane buket hazırlayacaksın. Davulcu ormana gitmiş, aramış, taramış ama bir tane bile çiçek bulamamış. Öğlen olduğunda yine çok yorgunmuş. Bir kez daha prenses ona bir sepet yiyecek getirmiş, yerken onunla konuşmuş. Merak etme, buketleri büyüyle yapacağım. Sen buraya uzan ve uyu. Prenses parmağındaki yüzüğü çevirmiş, o anda her birinde yüz tane çiçek olan bin tane buket belirmiş. Cadı gece buketlere bakmaya gelince, ne diyeceğini bilememiş. Bunu nasıl yapabildin? Çünkü bu imkansız. <gülüyor> İmkansız sadece denemek istemeyenler içindir. Cadı bunu duyar duymaz küçülmeye başlayıp yok olmuş. Artık özgürüm. Beni kurtardın davulcu. Ben bunu nasıl yaptım? Cadının bana yaptığı büyü sadece biri beni kurtarmaya çalıştığında ve üç imkansız görevi yerine getirdiğinde bozuluyordu. Birinci görev buraya gelmendi. Dağın zirvesine ulaştığında, ki cadı bunun asla olmayacağını düşünüyordu, üstündeki gücünün çoğunu kaybetti. Ve sonra diğer imkansız görevleri yapmayı kabul ettiğinde, seyirli yüzüğümü kullanmamı engelleyemedi. Prenses, basit bir davulcu olduğumu biliyorum. Ama sence benden hoşlanabilir misin? Sen yabancı birini kurtarmak için hayatını tehlikeye atan cesur bir adamsın. Hayır, senden hoşlanmıyorum davulcum. Sana saygı duyuyorum ve evet, çok da seviyorum. Hayatının sonuna kadar benimle yaşar mısın peki? Evet, Aa, ama bunun için buradan gitmeliyiz. Kulübeye git ve cadının hazinelerini al. Davulcu kulübeye girdiğinde içerisinin altınlarla, değerli taşlarla ve her türlü mücevherle dolup taştığını görmüş. Keselerin hepsini doldurmuş ama prenses iki şey almış. Güzel bir zümrüt yüzük, yakut ve altından bir kolye ve gitme zamanı gelmiş. Prenses yüzüğünü çevirmiş ve o anda davulcuyla beraber sarayının kapısında belirmişler. Ama içeri girmeden önce davulcu onu durdurmuş. Ailemle konuşmak ve onlara sağ salim geri döndüğümü söylemek istiyorum. Evet, kesinlikle. Ama onları öpmeyeceğine söz vermelisin. Bunu yaptığın anda beni bir daha hiç hatırlamayacaksın. Ben seni nasıl unutabilirim ki hayatım? En kısa sürede geri döneceğim. Söz. Davulcu ailesiyle buluşmaya gitmiş. Büyük bir neşe ve mutluluk içinde kutlama yaparlarken... Prenses'e verdiği sözü unutmuş ve annesiyle babasını öpmüş. Prensesle ilgili tüm yaşadıklarını unutmuş. Aldıkları hazineyle büyük bir kale yapmışlar. Zengin bir sorunun kızı ona gelin olarak seçilmiş. Prenses onu sarayın kapılarında bekliyormuş ama davulcu dönmeyince ne olduğunu anlamış. Onu aramaya gitmiş ve kısa süre sonra düğününü duymuş. Malikanenin içine girip çıkan hizmetkarların arasına karışmış ve hemen gelini fark etmiş. Ah! Üzgünüm hanımefendi. Vay canına! Yüzüğünü göster bana. Ne kadar güzel. Hayatımda bu kadar güzel bir şey görmemiştim. Evet. Teşekkür ederim. Bunu bana satmaz mısın? Ah hayır. Bunun için ne istiyorsan ödeyebilirim. Ama mutlaka benim olmalı. Bunu düğünümde takmak istiyorum. Pekala Alabilirsiniz. Ama karşılığında nişandınızla gecenin ilk yıldızı gökyüzünde belirdiğinde birkaç dakika yalnız kalmama izin vermelisiniz. Müstakbel gelin yüzüğü o kadar çok istiyormuş ki kabul etmiş. Ama gece prenses onunla buluşmaya gelmeden önce davulcunun suyuna uyku ilacı karıştırmış. Davulcu uyuya kalmış ve prensesin kapıya çaldığını duymamış. Kapıyı aç sevgili davulcum. Hatırlamıyor musun? Sihirli yüzüğümün bir hareketiyle camda cadıyı ve yaşadıklarımızı hatırlayacaksın. Lütfen. Aç şu kapıyı. Prenses bütün gece ağlamış ve yalvarmış ama davulcu uyumaya devam etmiş. Ertesi gün malikaneye geri dönmüş. Ah, affedersiniz hanımefendi. Vay canına! O kolyeyi göster bana. Ne kadar güzel!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 Ama karşılığında nişanınızla gecenin ilk yıldızı gökyüzünde belirdiğinde birkaç dakika yalnız kalmama izin vermelisiniz. Müstakbel gelin kolyeyi o kadar çok istiyormuş ki kabul etmiş. Ama gece prenses onunla buluşmaya gelmeden önce davulcunun suyuna uyku ilacı karıştırmış. Ama bu sefer bir gece önce prensesin ağlamasını duyan davulcunun ailesi ona tüm olan biteni anlatmış. Davulcu bütün gece uyumasının tek sebebinin suyuna koyulan bir şey olabileceğini anlamış. O yüzden hiçbir şey içmemiş ve oturup prensesi beklemeye başlamış ve kapının çalındığını duymuş. Kapıyı aç sevgili davulcum. Hatırlamıyor musun? Sihirli yüzüğümün bir hareketiyle camda cadıyı ve yaşadıklarımızı hatırlayacaksın. Lütfen aç şu kapıyı. Davulcu kapıyı açmış. Prenses ona sihirli yüzüğünü göstermiş ve anında her şeyi hatırlamış. Sevgili prensesim çok üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm. Seni nasıl unutabildim? Benimle gel. Davulcu prensesi ailesinin yanına götürmüş ve onlara her şeyi anlatmış. Anne, baba, sevdiğim kız bu işte. Başka kimseyle evlenemem ben. Evet bu haklısın. Ben de sıradan bir davulcuyla evlenemem. Ama yüzükle koleyi iade etmeyeceğim. Sonsuza dek sende kalabilirler. Ben gerçek hazinemi buldum. Prenses ve davulcu büyük bir şölen ve ziyafetle evlenmişler, sonsuza dek mutlu mesut yaşamışlar.